Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Yeşim Akbulut'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun yorumundan dinleyeceğimiz bir türküyle başlayacağız. Erzurum yöresine ait bu türkü ve Raci Alkır tarafından derlenmiş. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-2-2-3. Bu arada bu türküyü biz Erkan Oğur'un... Eşkıya isimli filme yaptığı müziklerin toplandığı albümden dinlemiştik. Yani albüm kaydından dinledik önceki yıllarda. Fakat bu önceden kayıtlarını dinlemiş olduğumuz Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun Köln'de bir kilisede verdikleri konserin kaydından örnek. İtiraf edeyim ben albüm kaydından daha çok sevdim bunu. Belki de İsmail Hakkı Demircioğlu'nun vokali de bunda etkili olmuştur. Dinleyeceğimiz türkünün ismi Seyreyle Güzel Kudreti Mevla Neler Eyler. Bu türkünün sözleri Muhammed Lütfi'ye ait. Hacı Muhammed Lütfi 1868 yılında doğmuş, Erzurum ilinde ve 1956 yılında vefat etmiş. Şiirlerinin toplandığı Hulasa'tul Hakaiq isimli bir kitap var. Ismine aldanmayın. Önceki yıllarda künyesini aktarmıştım bu kitabın. İçindeki şiirler çok anlaşılabilir gerçekten divan edebiyatına hakim olmasa da kişi az çok Türkçe biliyorsa rahatlıkla anlayabiliyor bu şiirleri ve hepsi lirik, güzel şiirler olmakla birlikte tasavvufi içerikleri de oldukça yüklü. Merak eden dinleyiciler varsa, bu konuyla ilgileniyorlarsa bence Hacı Muhammed Lütfi'nin toplanan bu divanını bence edinsinler. Divanın ismi Hülasatül Hakayık ve mektubatı Hacı Muhammed Lütfi. Dinleyeceğimiz türkünün sözlerini de bütün olarak orada bulabilirler Önceki dinleyişlerimizde ben Sözlerini aktarmış olduğum için Şimdi tekrar aktarmayacağım Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun Yorumuyla dinliyoruz Seyreyle güzel Kudreti i mevla neler eyler Seyreyle güzel Dört kayıtta TRT kaydı olacak ve bunlardan ilkinin sözleri Yunus Emre'ye ait. Bestenin kim tarafından yapıldığını bilmiyorum. Ne yazık ki TRT repertuarında da bulunmuyor. Bu arada Yunus Emre malum olduğu üzere en meşhur şairlerimizden birisi. Üzerine çokça konuşulur. Hemen hemen herkes Yunus Emre'den bahseder. Ne yazık ki Yunus Emre'nin künhüne vakıf olan çok az sayıda insan var. Yunus Emre'den bahseden birçok kişi şiirlerinin bile tamamını okumuş değil. Bu arada yanlış anlaşılmak istemem. Bu eleştirileri getirirken kendimi de dahil ediyorum. Yani dışarıdan insanları eleştirerek kötülemek gibi bir maksadım yok. Ben de buna dahilim. Şiirlerini okudum ama künhüne vakıf olmak kısmında yaya kaldığım bir gerçek. Şimdi dinleyeceğimiz TRT kaydı Erkan Uğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun yorumuyla dinleyeceğimiz bir kayıt yine. Deminde ifade ettiğim üzere sözleri Yunus Emre'ye ait, Türkün ismi ise Yalancı Dünyaya Konup Göçenler. İhsan Güvercin'in Malatya Arguvandan derlediği bir türkü dinleyeceğiz şimdi de. Ve türküyü de yine İhsan Güvercin yorumlayacak. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2. Dinleyeceğimiz bu türkünün sözleri 19. Yüzyılsaz şairlerinden Seyrani'ye ait. Seyrani hakkında yapılmış müstakil çalışmalar olduğu gibi süreli yayınlarda onun hakkında makaleler de yazılmış. Ben ilerleyen aylarda Seyrani ile ilgili bir program yaptığımda bu eserlerin hepsinin künyesini aktaracağım. Seyrani ile ilgili daha ayrıntılı malumat da vermeye çalışacağım sizlere. Ama kısaca şunu belirtmek isterim ki 19. yüzyıl Saz şairlerinin hemen hemen hepsi benim için çok özel. Ama özellikle seyrani ve Dertli'yi çok seviyorum. Hatta Erzurumlu Emrah'tan da önce geliyorlar benim için. Tokatlı Nuri ve Yozgatlı Nazi ile Gedai de yine çok sevdiğim şairlerden birisi. Seyrani'nin de değişinde özellikle çok yeni buluşlar da var. O yüzden sadece 19. yüzyılın önemli şairlerinden olmakla kalmıyor bence. Edebiyat tarihimizde de önemli bir yeri var. Şimdi ondan sözleri ona ait olan bu türküyü İhsan Güverci'nin yorumuyla dinliyoruz. Ne hikmettir şu dünyaya. Ne hikmetti şu dünyaya gelen ağlar giden ağlar. Ne hikmetti şu dünyaya gelen ağlar giden Soralım yok sula bayayi nedir neden alay? Soralım yok sula beyeyi nedir neden? Yeah. <laughs> Derunu dert ile doldu Seyran'i Derunu oldu Derun İzlediğiniz için Seyrani'nin bu şiirini Cihun Tanrı Korur da bestelemiş. Radyoya gelmeden önce aklıma gelmiş olsaydı albüme bakıp onun da adını sizlere aktarırdım ama şimdi aklıma geldiğinden albümün adını hatırlamıyorum. Ama merak eden dinleyiciler varsa internetten kolaylıkla ulaşabilirler. Bizim programda çalamayacağımız bir icra olduğu için o. Programlarda yer vermeyeceğim. Ama merak eden dinleyiciler Cihun Tanrı Korur'un o bestesini de bence dinlesinler. Şimdi sırada Yine Malatya yöresinden bir türkü var. İbrahim Emici'den TRT Ankara radyosu derlemiş. Türkünün sözleri Esiri'ye ait. Esiri de 19. yüzyılsaz şairlerinden birisi. 1843 yılında Malatya'da doğmuş. 1913 yılında vefat etmiş. Esiri ile ilgili yapılan bir çalışma var. Mehmet Yardımcı derlemiş Hekim Hanlı Esiri'nin şiirlerini. Ve Kültür Bakanlığı yayınlarından 2000 yılında çıkan Hekim Hanlı Esiri isimli kitapta toplamış bütün şiirlerini. Başında da Esiri ile ilgili değerlendirmeler var. Merak eden dinleyiciler Esiri'nin hem bütün şiirlerine hem de onunla ilgili malumata bu kitapta ulaşabilirler. Şimdi dinleyeceğimiz bu türküyü önceki programlarda farklı yorumlardan dinlemiştik. Hatta Nida Ateş'in yorumundan da dinlemiştik. Ama şimdi Nida Ateş ve Okan Murat Öztürk'ün icrasından dinliyoruz. Türkünün ismi ise... Gereği gönül mülk edinme bu dehri. Sana dönersin ömür. Bal ney su marlara ki bek taç tahtı bir mekana. Altyazı yordu yine nefsi eline, seni De aşık daimiden alınan bir Erzincan türküsü var sırada. Bunun sözleri ise Kul Nesimi'ye ait. Türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2. Önceki yıllarda bu türkünün farklı yorumlarını dinledik biz programda. Bizim dinlemediğimiz icralar da var. Belki halk müziğine aşina olan dinleyiciler son kıtada Nesimi'nin mahlasını duyduklarında şaşırabilirler. Çünkü bu türkünün sonunda hep Hatayi mahlası okunuyor. Ama ben Hatayi'nin divanında şiirleri arasında bulamamıştım bu şiiri. Fakat 17. yüzyıl şairlerinden olan Kul Nesimi'nin şiirleri arasında var bu şiir. Merak eden dinleyiciler, önceki programlarda künyesini aktarmış olduğum 17. yüzyıl tekke şairi Kul Nesimi isimli kitapta şiirin tamamını bulabilirler. Nida Ateş ve Okan Murat Öztürk burada bu kitapta olduğu şekliyle okumuşlar ve da Nesimi olarak icra etmişler. Bir de bu türküyü çok farklı yorumlardan dinledim ama iki nadide birlikte icra ettiklerinden midir nedir bu türküyü onların icrasından çok sevdim. Önceki icraları da sevmekle birlikte buradaki icra benim için birinci sıraya yerleşti. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Nida Ateş ve Okan Murat Öztürk'ün yorumundan dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Bugün Ben Pir'imi Gördüm. Diğer adıyla Gül Türküsü. Müzik Bugün ben birini gördüm, birine teygül durgun, güld. birine teygül durgun, güld. eğildim yüzümü sildim, birine şilgül durgun, güld. birine şilgül durgun. Güld. Terazi yaparlar, gülü gül ile tartarlar Gülü gül ile tartarlar, gül alırlar, gül sakarlar Çarşı pazarı güldürgül, çarşı pazarı güldürgül Girmeni döner, onun ile gül öynür, onun ile gül öynür. Akar alkı döner çarkı, ben de pınarı gül durgün, ben de pınarı gül Gel ha gel hacan ne dostum Dostun nefesi güldür gün Dostun nefesi güldür gün Şu öten garip bülbülü. Derdi fikran güldür, güldür Derdi fikran güldür, güldür. Şimdi de sözleri Kaygısız Aptal'a, müziği ise Dertli Divani'ye ait olan bir türkü var sırada. Ve türküyü yine Dertli Divani'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2. Türküyü dinlemeden önce Kaygısız Aptal'la ilgili çok kısaca bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Kaygısız Aptal 15. yüzyılda yaşamış şairlerden birisi. Alanya Bey'in oğlu olduğu söyleniyor. Ve şiirlerinden anladığımız kadarıyla... Aptal Musa'ya intisap etmiş. En azından o yönde kanaatler daha yoğun. Kaygısız Aptal Yunus Emre çizgisinde olan şairlerden birisi. Önemli olmasının sebebi ise Hatayi, Pir Sultan Abdal ve Edip Harabi gibi şairlerde çok yoğun bir etkisinin olması. Bunun dışında bir de Bektaşı edebiyatında çok önemli yere sahip. Sadece Hatayi ve Pir Sultan Abdal'ı etkilemiş olmasından dolayı değil, yazdığı dönemde Alevi Bektaşi inancı, dini bir zümre edebiyatı haline gelmeye başlamış. Ve bunun ilk temsilcisinin kaygısız abdal olduğunu söylüyor Abdülbaki Gölpınarlı. Dolayısıyla Alevi Bektaşi şiiri içinde de kaygısız abdal çok önemli bir şair. Merak eden dinleyiciler, ansiklopediler ve antolojiler dışında İsmet Zeki Eyüboğlu'nun hazırladığı Bütün Yönleriyle Kaygısız Abdal isimli kitaba bakabilirler. Özgür Yayın tarafından yayınlanmış İstanbul 1992 basımı. Bir de Abdülbaki Gölpınarlı'nın bir çalışması var. Kaygısız Aptal Hatayi Kuhimmet ismini taşıyor. Varlık yayınlarından çıkmış bu kitap ve İstanbul 1953 basımı. Merak eden dinleyiciler dediğim gibi ansiklopediler ve antolojiler dışında bu kitaplara da başvurabilirler. Şimdi Dersim Ateş içinde isimli albümden Dertli Divane'nin yorumuyla dinliyoruz. Evliyadan gelen kelam. Mm-hmm. Kelam okunan Kur'an değil mi? Gerçek velinin sözleri Surrey Rahman değil mi? Surrey Rahman değil mi? Çünkü seni hak yarattı, kendine mirat etti, ecele yizat etti, surete insan değil mi? de insan değil mi Sen değil mi Ali Ali canı Malik, Canımın cananı Ali. Sen alemler umudusu, bir hacı bektaşi veli, bir hacı bektaşi veli. Şimdi de Ferhat Turmuş'un TRT'den çıkmış olan Şelpe En Anadolu Kuartet isimli albümünden. Sözleri Sıtkı Baba'ya ait olan bir türkü dinleyeceğiz. Sıtkı Baba da 19. yüzyıl Saz şairlerinden, 1865'te Tarsus'ta doğmuş, 1928'de Merzifon'da vefat etmiş. Önceki yıllarda Sıtkı Baba'yla ilgili bir program yaptığımda, onun hakkındaki eserlerin künyesini aktarıp onunla ilgili ayrıntılı malumatlar aktardığımdan tekrar üzerinde durmayacağım. Dinleyeceğimiz bu Sıtkı Baba şiirini Ali Ekber Çiçek beslelemiş, Halk müziğine aşina olan dinleyiciler hemen tanımıştır. Dinleyeceğimiz bu türkü efsane olan Haydar Haydar isimli türkü. Türküde 5-8'lik, 2-4'lük, 18'lik ve 9-8'lik ölçüler kullanılıyor. 9-8'lik kısmın usulü 2-2-2-3, 18'lik kısmın usulü 2-3-2-3 ve 5-8'lik kısmın usulü ise 2-3. Bu arada türküde usul sürekli değişiyor. Yani 5-8 olduktan sonra 18 olup öyle bitmiyor. 5-8 oluyor, 18 oluyor, 2-4 oluyor, 9-8 oluyor, sonra tekrar 5-8'e dönüyor. Dolayısıyla icrası oldukça zor bir türkü. Bir de bu türküde çarptırma, çektirmelerle birlikte aynı anda maşalama tavrı da kullanılıyor. Dolayısıyla kulakta sanki 3-4 enstrüman çalıyormuş gibi bir his yaratıyor. Tarama, mızrabı da çok etkin bir biçimde kullanılıyor bu türküde. Şimdi Ferhat Durmuş'un yorumuyla dinliyoruz. Haydar Haydar. <gülüyor> Da sözleri Sıtkı Baba'ya ait olan bu türkünün ilk dizesini Ferhat Durmuş birçok kişinin ve hatta Ali Ekber Çiçeğin de okuduğu biçimde 14 bin yıl gezdim pervanelikte şeklinde okudu. Ama önceki yıllarda ve hatta Sıtkı Baba ile ilgili yaptığım programda da aktarmıştım. Bu dizenin aslı 14 yıl dolandım pervanelikte şeklinde. Çünkü Sıtkı Baba önce 14 yıl boyunca pervane mahlasıyla şiirler yazmış. Hacı Bektaş da şeyhi ona bağlılığından dolayı Sıtkı mahlasını vermiş. Onun üzerine Sıtkı Baba 14 yıl dolandım pervanelikte Sıtkı ismini buldum divanelikte dizeleriyle başlayan bu şiiri yazmış. Ama 14 bin yıl gezdim pervanelikte biçimiyle okunması da anlamsız değil. Alevi Bektaş'ı inancındaki devriye ile anlamlandırarak dinlenebilir yine de. Ama aslı az önce aktardığım biçimde 14 yıl dolandım pervanelikte şeklinde olacak. Şimdi sırada Ali Ekber Çiçek'in yorumundan dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki Ustalardan Türküler Harman 2 isimli albümden. Bu türkü meşhur bir tokat zile türküsü. Aşık Sadık Doğanay'dan Ali Ekber Çiçek kendisi derlemiş. Önceki yıllarda Ali Ekber Çiçek'in yorumundan dinlemiştik bu türküyü. Fakat şimdi dinleyeceğimiz icra farklı bir icra. Dolayısıyla bu hafta listeye aldım farklı bir icra olduğundan Ali Ekber Çiçek'in yorumuyla dinliyoruz vay dünya diğer adıyla El Vurup yaremi incitme tabip El Vurup yaremi incitme tabip incitme tabip Sıhhat bulmaz hicraneler var Dert vurup da yârem eylersin derman Ercan can tahmil etmez firaneler var Firaneler var, firaneler var Dert vuran yâreme eylersin derman Ercan kabul etmez firaneler var Pıraneler var Vay dünya dünya Panisin dünya Vay dünya dünya Yalansın dünya Aşk ile pervane Dönesin dünya Dönesin dünya Vay dünya dünya Dayımsın dünya Vay dünya dünya Tayimsin dünya yalan ile yalan olansın dünya yanansın dünya Derdehli olanlar dergaha gelir, mürşide gelir Elbette arayan dermanını bulur Sadık der ki kimde, ne var kim bilir Beşli gül zar ettim, elde neler var Elde neler var, elde neler var Sadık der ki kimde, ne var kim bilir Beşli gül zar ettim, elde neler var Elde neler var Vay dünya dünya, yalansın dünya Vay dünya dünya, fanisin dünya Aşk ile fervane, dönensin dünya Dönensin dünya Vay dünya dünya, gayimsin dünya Vay dünya dünya, yalansın dünya Aşk ile fervane Dönensin dünya, yalansın dünya. Ali Ekber Çiçek'in yorumundan dinleyeceğimiz ikinci türkü Derdim Bir Değil isimli albümden. Sözler Seyit Nizamoğlu'na ait. Müzik ise İpek Bayrak. Dinleyeceğimiz bu türküyü anons etmeden önce Seyit Nizamoğlu'yla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. 16. yüzyıl şairlerinden Seyit Nizamoğlu. Seyit Seyfullah mahlasıyla da şiirler yazmış. Halveti olmakla birlikte Şii batni inançları da benimsemiş. Seyit Nizamoğlu, halk müziğine aşina olan dinleyiciler, "Yandıklarım Şamı Seher, senden midir, benden midir?" dizelerini okuduğumda ya da "Yarim derdini ver bana, ismini söylediğimde Seyit Nizamoğlu'nun hangi türkülerin söz yazarı olduğunu hemen fark edeceklerdir. Ama Seyit Nizamoğlu ile ilgili müstakil bir çalışmaya rastlamadım ben. Sanıyorum. İbrahim Aslanoğlu'nun bir çalışması varmış fakat benim elimde bulunmuyor. Bu sebepten çalışmanın niteliğiyle ilgili bir şey aktaramayacağım sizlere. Dinleyeceğimiz bu türkü demin de ifade ettiğim üzere Ali Ekber Çiçek'in Derdim Bir Değil isimli albümünden. Ve türkünün ismi Bir Dost Bir Post Yeter Bana. Bu arada bu türkü bu haftanın son türküsü olacak. Aslında ben sizlere aşık daimiden bir türkü almıştım listeye programın sonuna ayırdığımız bölüm için. Fakat e, süreyi aşmamak için... Bu hafta Aşık Daimi'den listeye aldığım o türküyü paylaşamayacağım sizlerle. Ali Ekber Çiçek'ten dinlediğimiz türküleri programın son kısmı olarak değerlendirirseniz sevinirim. Böylece bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Yeşim Akbulut'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. <gülüyor> An animal. Atlas libas senin olsun. Bir dost bir post yeter bana Running Kaviler Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyiciSİ Yeşim Akbuluta teşekkür ederiz.